Selatü Allah'ın nebisinin, Resul'ün üzerine olsun. <gülüyor> Resulullah Efendimizin ehlibeytinin ve ashabının üzerine olsun ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendimiz öncelikle hoş geldiniz nasılsınız Allah razı olsun. Nasılsınız? Allah razı olsun efendim, efendim bir izleyicimiz alkolden kurtulmak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Hocamızı çok seviyorum. 63 yaşındayım. Çok günahkarım. Acaba bize şefaat eder mi? Ağzı belli Allah min Şeytanı Rabbil Alamin. Sırrat ve sallamu ala ya Seyyid Al Ewlin ve el vel Ve ilajim el Ambiayi ve Mursaleen. Ve ilajim el Ulayayi. Ve Rabbil Alamin. Günah itibariyle herhangi bir bağımlılık olduğunda? Bu durumda onu bırakmaya çalışırken, kurtulmaya çalışırken bir yandan Allah'a dua etmek lazım. Ya Rabbi beni kurtar diye. Bir yandan da tedrici olarak ondan kurtulmaya çalışmak gerekir. Birden zor gelebilir, ağır gelebilir. Allah vahkini indirirken de, içkiyi haram kılarken de tedrici olarak onu kaldırmıştı. Onun için Bizim de bunu tedrici olarak yapmaya çalışmamız gerekir. Özellikle ne yapmak gerekir, nasıl yapmak gerekir? Sevdiğimiz herhangi bir şeyi bırakırken, terk ederken, gönül boşluk kabul edilmiyor, etmiyor. Onun için onun yerine başka bir sevgiyi doldurması gerekir. Eğer yanlış bir şeye kapılmışsak, müftela olmuşsak, ondan kurtulmaya çalışırken doğru bir şeyi oraya koymak gerekir. Nasıl? Kardeşimizin nasıl yapması gerekir? <gülüyor> İmanını arttırmaya çalışması gerekir. Rabbini biraz daha tanımaya çalışması gerekir. İnşallah kardeşlerimiz sohbetleri izlerken o Rabbini daha iyi, daha güzel isimlerinden ayet kelimelerden öğrenmeye, anlamaya çalışırken marifetleri arttığından dolayı muhabbetleri de beraberinde artar. İmanları beraberinde artar. <gülüyor> bu muhabbet, bu iman arttıkça o alkolün sevgisi e, yavaş yavaş gönlünden çıkmaya başlar. Sonra bir de bakar ki o alkole olan o sevgi, o alışkanlık hali yavaş yavaş geçer. Onun yerini e, iman alır, Allah'ın muhabbeti alır, Allah'ın zikri alır. Ayetleri dinlemek, anlamak alır. Ayetler üzerinde tefekkür etmek alır. Bu muhabbet onu kapladığında onun muhabbeti bütünüyle silinir, tam tersine döner. Yani bu sefer e, o yanlıştan ne yapar? Tiksilmeye başlar. Bu iradesiz olur. onu elindeki bir şey de eğilir. Gönül itibariyle iman, muhabbet arttıkça o yanlıştan tiksilmeye başlar. Sonra ondan kurtulur. Bunu yapmaya çalışırken bir de ayrıca evet dua etmesi lazım. Hali ne olursa olsun, evet abdestimizi alıyoruz, namazımızı kılıyoruz. Başımızı secdeye koyduğumuzda başlıyoruz duamızı yapmaya. Ya Rabbi ben bu halde huzuruna gelmek istemiyorum. Emrine karşı gelmiş olarak, Günah işlemiş olarak huzuruna gelmek istemiyorum. Beni temizle. Tertemiz olarak huzuruna gelmek istiyorum. Tevbe etmiş olarak, istiğfar etmiş olarak, yanlıştan, günahtan, bu içkiden kurtulmuş olarak huzuruna gelmek istiyorum. Huzurunda mahcup olmak istemiyorum. Bununla beraber, Ya Rabbi Sen biliyorsun. Ben bu şekilde huzuruna gelmek istemiyorum. Sen de bana yardım et Ya Rabbi. Göreceğiz Allah'ın yardımı gelir. Hem ondan kurtulmuş oluruz hem de daha güzel yapmaya başlarız. İbadetlerimizi yapmaya başlarız. Rabbimizi zikretmeye, onun hesabını yapmaya başlarız. Bu sadece orada kalmaz. Bir de bizim gibi arkadaşlar ya da arkadaşlarımız, aynı günahı işleyenler bize bakar. Onlar da bizimle beraber kurtulmaya başlar. Nedir? Bu kardeşimiz bunu yaptıysa, bıraktıysa biz de bırakabiliriz. Onlara da güç kuvvet oluruz. Onlara da destek oluruz. Onlara da vesile olmuş oluruz. Onlarla beraber bir de kazanmış oluruz. İnşallah kardeşimiz de öyle yapar. Ee, ahirette de inşallah hep beraber olacağız. Hesabı hep beraber vereceğiz. Ee, bunun tek bir sebebi var. Allah sevenleri birbirinden ayırmaz. Dolayısıyla hesabı, Beraber göreceğiz inşallah. Evet. Efendim kardeşimiz Nurhan Aysal güller göndermiş efendim. Evet. Ben şöyle bir mesaj vermiş <gülüyor> efendim. Rabbimi bulana dek geçen zaman içinde yaşadığım azap o kadar şiddetliydi ki size olan sevgimde o yüzden öyle şiddetlidir. Yaşadığımız her yaşadığınız her mekanı güllerde donatmak isterim. Bu mümkün olsa ama gülün bu kadarına yetti. Kabul edin efendim. Siz ve kardeşleriniz Ümre'deyken gönlüm hep sizinle olacak. Her zaman olduğu gibi. Evet. İnşallah Ümre'yi hep beraber yapacağız. Gönlümüz neredeyse biz de oradayız. Gönlümüzün olduğu yerdeyiz yani. Gönlümüz Allah ile olunca, Resulullah ile olunca, Beytullah ile olunca biz de orada olmuş oluruz. Zaten günde beş vakit oraya dönmemizin sebebi de budur. Gönlümüz orada olsun diye. Allah'ın huzurunda dursun diye. İnşallah bu muhabbetimiz günül itibariyle bizi beraber eder. Dolayısıyla burada da beraber oluruz. Oradayken de inşallah beraber oluruz. Orada da mutlaka her gidişimizde söylüyoruz. Kardeşlerimiz için özel olarak ayrıca ömre yapıyoruz. Onlar için o yaptığımız ömrenin e, sevabını onlara bağışlıyoruz. İnşallah kardeşimiz de buna dahildir. E, Allah razı olsun diyoruz. Efendim İstanbul'dan Hüsnü Acabazı, Sirat-ı nedir? <gülüyor> Sirat-ı Mustakim nedir? Sirat-ı Allah beyan ediyor. Ehdine Sirat-el mustakim. Beni sirat-i müstakime hidayet et ya Rabbi diyoruz. Öncesinde Fatiha'yı okurken aslında Allah sirat-i müstakimi beyan ediyor. Beyana da devam ediyor yalnız. Bütün Fatiha'yla beraber sirat-i müstakimi anlamak gerekir. Sirat-i müstakim Elhamdülillahi Rabbil Alemin demektir. Bütün hamdın, övgünün, övmenin, övülmenin bütünüyle Allah'a ait olduğunu, Allah'ın her halukarda, her işinde, her muamelesinde, her tecellisinde mutlaka hamde layık olduğuna iman etmektir. Övülmeye layık olduğunu kabul edip buna iman etmektir. Allah'ın her şeyi hak ile yaptığını, en güzel şekilde yaptığını, her ne tecelli ederse eysen, onun Rahman ve Rahim olduğuna iman etmektir. El er Rahman Rahim. Bununla beraber ona güvenip tevekkül etmektir. Mülkün, malikinin, sahibinin o olduğuna iman etmektir. Onu kabul etmektir. Kendisini hiçbir şeye sahip görmeyip, kendisine bile sahip görmeyip, her şeyin sahibinin, kendisini de Allah'a ait olduğunu, kendisinin sahibinin de Allah olduğuna iman etmektir. Evet, sonra ne diyoruz? Ehdine silatel müstakim. Ondan önce, Bundan dolayı da sana abd oluyor ve yalnız seni seviyor ve istiyorum. Seni sevdiğim için seni istiyorum. Senin rızanı istiyorum, sevgini istiyorum, yakınlığını istiyorum, dostluğunu istiyorum, cemalini istiyorum. Senin benim için istediğini istiyorum. Ya Rabbi diyoruz. Evet, edine sırat ül müstakim dediğimizde bunların hepsini söylemiş olmamız gerekir. Yalnız devam ediyor. Sırat ül müstakim, bütün bu nimetler nasıl kazanılır? Yani nasıl Allah'a hamd edilir, hamd layık görülür? Bununla beraber onun Rahman ve Rahim oluşuna nasıl iman edilir? Onun mülkün sahibi olduğuna nasıl iman edilmesi gerekir? Bununla beraber Allah'a nasıl abd olunur? Nasıl Allah istenir? Onun rızası, dostluğu, sevgisi istenir? Allah ondan sonra onu beyan ediyor. Edine siratel müstakim, siratel en amta aleyhim. O sırat-ı müstakim ki, sırat-ı müstakim odur ki, Allah'ın kendisine nimet verdiği kulların yoludur. Kimdir onlar? Allah onu beyan ediyor. Başka bir ayet-i kerimede, Allah'ın kendisine nimet verdiği kullar, nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerdir dedi. Ehdine sırat-ı müstakim dediğimizde, evet, beni sırat-ı müstakime hidayet et. Kiminle hidayet et? Hidayetçiyle. Ehdine, bizi Evet, hidayetçiyle beraber eyle demektir. Yoksa silat-ı müstakime ilet değil, hidayet et. Hidayetçiyle beraber olalım, hidayette olalım. Onunla beraber silat müstakimde olalım. O hidayetçi Allah'ın kendisine nimet verdiği kullardan olsun diyoruz. Tabii ki bunu demek yetmiyor, bunu söylemek yetmiyor. Öyle bir hidayetçiyle beraber olmak gerekir. Nebiler peygamberlerdir. Onların zamanına yetişmediğimiz için evet sonrasına bakmamız gerekir. Nebileri temsil eden, Nebilerin varisleri olan, evet, Allah'ın Resulleri ile beraber olmak gerekir. Bununla beraber sadıklarla, sıdıklarla beraber olmak gerekir. Nasıl bir sadık, nasıl bir sıddık? Allah'a karşı bir kul olarak sadakatini ispatlamış. Bir mümin olarak sadakatini ispatlamış, bir Müslüman olarak Allah'a teslim olarak Allah'a karşı sadakatini ispatlamış olan, Allah'ın sadakatini kabul ettiğini, ettiği kulluğuri kabul ettiği. Evet, bir sadık, bir siddık. Bunlar peygamber varisleridir. Bunlar mürşid hamilleridir. Diyelim ki onu bulamadık. sadıkı da bulamadık bulunduğumuz yerde. Aradık, bulamadık. Allah bir imkan daha tanıyor. Kiminle? Evet, şehitlerle beraber, şahitlerle beraber. Öyle bir şahit olsun ki hayatı kulluğuna şahit olsun. Bununla beraber öyle bir şehit olsun ki her şeyini, canını Allah yolunda kurban etmeye hazır olmuş olsun. Kurban etsin ve hazır olsun. Ama bu yaşayan şahit olsun. Ölü bir şahit değil. Yaşayan. Onlarla, onunla beraber olman gerekir çünkü. Yani diyelim ki bir köyde yaşıyoruz. O köyde en güzel kulluğunu kim yapıyorsa, hangisinin, kimin hayatı onun kulluğuna şahitlik yapıyorsa onunla beraber olmak gerekir. Eğer bir müşid Kamil bir sadık bulamıyorsak, diyelim ki böyle birini de bulamadık. Bu durumda salih, nefsini ıslah etmiş, etmeye çalışan en salih kimse ona benzemeye, en iyisine benzemeye çalışalım. Onunla arkadaş olalım, onunla beraber olalım. Beraberlik şartı vardır orada. Siratel lezinen amte aleyhim derken ondan önce ehdine siratel mustakim demiştik çünkü. Onunla beraber olmaya çalışalım, ona arkadaş olmaya çalışalım, onu sevelim. Neden dolayı? Kulluğundan dolayı. Böyle yaptığımızda sirat-i müstakimde olmuş oluruz. Bunun sonucunda kazanacağımız şey nedir? Neyi kazanıyoruz? Allah ayet-i kerimede buyurdu. De ki Rabbim sirat-i müstakim üzeredir. Evet, sirat-i müstakimde yürüyen. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla yürüyenler. Evet, Rabbini bulur sirat-i müstakimde yürüdüğü için. Sırat yol demektir. İstikamet, dost yol. Evet, dost doğru yol üzere yürüdüğünde, koştuğunda, çabasını, gayretini sarf ettiğinde Rabbine kavuşur. Çünkü Rabbi sirat-i müstakim üzeredir. Onu bulur, ona kavuşur, onu sever, ona dost olur. Sirat-i müstakimde yürüyenler böyledir. Eğer sirat-i müstakimde yürümüyorsa, yerinde sayıyor, etrafında dönüyor demektir. Ama yürüyorsa, her gün biraz daha Allah'a olan muhabbeti artar, yakınlığı artar. Bununla beraber koşma şevki artar, manevi olarak gücü artar. Evet, selat-ı müstakim Allah'ın beyan ettiği gibi nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yürüdüğü yoldur. Sıra ı de olabilmek için de onlarla beraber olmak gerekir. Bu yolun sonunda, yolculuğun sonunda evet, Rabbimize kavuşmak vardır. Rabbimizi bilmek, tanımak, sevmek, bulmak vardır. Evet. Efendim, İstanbul'dan Gülcan sevgili izleyicimiz, evlilik kararı aldığım kişiyle imam nikahı kıymak istiyorum. Kendisi başka şehirde vekaleten imam nikahı kıyılır mı? Kendisiyle telefonda görüşüyorum. Ailemde, ailemde bir kısmının haberi var demiş. Kesinlikle hayır. Evet, Bütün kardeşlerimize söylüyor. Böyle bir karar aldıklarında özellikle, öncelikle ailelerin haberi olsun. Tamamen haberleri olsun. Onların gönül rızası da olsun. Bununla beraber önce mümkünse resmi nikah kıyılsın. Sonra imam nikahı kıyılsın. Gerisi gerisi sonra bize sıkıntı yaşatır. Evet bu sıkıntıları yaşamamak için yapmamız gereken şey budur. Evet. Efendim Konya'dan Kamil'e üçler insanın başına gelen imtihan imtihan mı yoksa kendi yaptıklarından dolayı mıdır? Evet. İnsanın başına gelenin bir kısmı imtihan bir kısmı da kendi elleriyle yaptıklarından dolayıdır. Eğer herhangi bir işte onun orada herhangi bir müdahalesi olmamışsa, elinden de hiçbir şey gelmiyorsa, buna rağmen eğer başına bir şey gelmişse, evet o nedir? Bu durumda o bir imtihan. Allah onu imtihana tabi tuttu. Herhangi bir kaza geçirmek gibi, bu bir imtihan olmuş oldu. Ama diyelim ki elinden bir şey geliyor, onu yapmadı, gerektiği gibi yapmadı veya herhangi bir yanlışı yaptı. Bu durumda o başına ne gelirse gelsin, kendi elleriyle yaptıklarından dolayıdır. Ama bunda da bir imtihan vardır. Gene Allah onu orada bir imtihana tabi tutuyor. Yani ona gene bir kazanma imkanı veriyor. Evet, başımıza gelenin bir kısmı imtihandır. Allah'ın takdiriyle gelen imtihandır. Evet, öteki de Allah'ın takdiriyle gelmekle beraber orada kendisinin bir ihmali varsa veya bir yanlışı varsa, evet, o imtihanda kendi elleriyle yaptıklarından dolayı önüne, başına gelmiştir ki gene orada bir kazanma imkanı vardır. Doğru yapınca, güzel yapınca kazanır gene. Efendim izleyicimiz daimi zikir nasıl yapılır efendim? Daimi zikir. Daimi zikir daima. Allah Allah demek değildir. Daimi zikir deyince bunu böyle anlamamak gerekir. Daimi zikrin olabilmesi için aşkın, muhabbetin olması gerekir. Nasıl ki bir kul erkek olsun veya kadın olsun birini sevdiğinde ona aşık olduğunda onu unutmuyorsa Daima gönlünde o varsa, daima onun sevgisini kazanmak için çaba gayret sarf ediyorsa, bununla beraber onunla görüşürken, kendini düzeltir, temizliyor, süslüyorsa, Allah'a aşık olan kul da böyledir. Rabbini seviyor, Rabbine aşık olmuştur. O da Rabbinin sevgisini istiyor. Ne yapar? Daima kendini düzeltir, daima gönlünü düzeltir temizler. Onun aşkıyla, muhabbetiyle, onun zikriyle, onu tefekkürle, duayla, tesbihle, hamle sürekli kendini evet, ne yapar? Süsler. Rabbine güzel görünsün diye, Rabbi onu sevsin diye yapıyor bunu. Evet. Bir kul, Rabbine aşık olunca, yani iman edince, kamil manada iman edince, imani kemale erince, o daimi zikirdedir. Daima Allah'ın hesabını yapar. Eğer ne yaparsa yapsın, acaba Rabbim bunu sever mi? Rabbim bundan razı mıdır? Bunu böyle yapıyorum. Evet, bunun karşılığında Rabbimin rızasını mı kazanıyorum, yakınlığını mı kazanıyorum? Yoksa bu hal, bu tavır, bu iş, bu söz beni Rabbimden uzaklaştırıyor mu diye hesap yapar. İşte bu daimi zikirdedir. Daimi zikir budur. O istese de istemese de yani bunu artık iradesiz yapar. Gönlü yapıyor bunu. Gönül zikirdedir. Dolayısıyla böyle biri gönül ehlidir. Böyle biri Allah dostudur. Böyle biri velidir. Ayrıca ben zikredeyim demez. Zaten sürekli zikir harindedir ve sohbetini de Allah ile yapıyor. Her ne yaparsa yapsın mutlaka Allah'ın hesabını yapıyor. Yani aşık maşukunun hesabını yapıyor. Onu zikrediyor. Evet. Daimi zikir. imanla kazanılır. İman, marifetle, marifetullahla, Allah'ı bilmekle, tanımakla, Allah'ın kendisini tanıttığı gibi tanımakla mümkün olur. Evet. Efendim, Ankara'dan <gülüyor> Ali Taş Delen selamun aleyküm, hocamıza sorar mısınız? Şu anki sistemde Maide 46 için ne düşünüyor? Hocamızın düşüncesi çok önemli bizim için ve hocamız beni kabul ederler mi acaba? Evet. Maide 46 yanlış hatırlamıyorsam Maide 46 Allah peygamberleri anlatıyor Hazreti İsa'yı anlatıyor kendinden önceki Tevrat'ı tasdik eden bununla beraber içinde hidayet ve nur bulunan evet, İncil'i kendisine verdiğini beyan ediyor bunu anlarken neyi anlamamız gerekir Allah'ın indirdiği bütün kitaplar Allah'ın kelamıdır Aralarında fark gözetilmez. Gönderdiği bütün peygamberler Allah'ın peygamberidir. Hem Allah'ın peygamberi yolu gösterirken Allah'ın kendisine vahyettiği ile kitabıyla yolu gösterir, hidayeti gösterir. O nuru önüne koyup aydınlatır. Nuru ne yapar? Karanlıkları aydınlatır. Sonra sonra Allah bir başka peygamberi gönderdiğinde, Önceki peygamberleri de tasdik ettiği gibi, önceki kitapları da tasdik eder. Dolayısıyla bütün peygamberler, hak peygamberler, bütün kitaplarda Allah'ın vahyidir ve Allah'ın kitabidir. Ve hepsi de hidayeti gösterir, hepsi de evet yol gösterir, nurdur. Geçmişteki kitaplar tahrif olduğu için, tahrif olmayan ve Allah'ın korumasında bulunan Kur'an-ı Kerim, Evet, ne yapar? Bütün kitapları aynı zamanda içerir. Evet, onun için buyuruyordu. Nuh'a, İbrahim'e, İsa'ya, Musa'ya, Erne'yi vahyettiysek sana da onu vahyediyoruz. Allah'ın vahyinde değişiklik olmaz. Bütün dinlerde iman birdir. Allah'a iman, ahirete iman, peygamberlere iman, meleklere iman, Resullere iman değişmiyor. Evet. Ufak tefek değişiklikler sadece amel ile ilgili olan Bölümlerde olur, vardır ama imanda hiçbir değişiklik yoktur. Hazreti Adem'den Resulullah Efendimiz'e kadar, kıyamete kadar Allah neyi vahyetmişse, evet, bütün kullarına aynısını vahyetmiştir. Onlar tahrif olduğu için, onlar kendi kitaplarını tahrif ettiği için, çünkü Allah kitabın, Tevrat'ın korunmasını, diğer kitapların korunmasını evet, alimlere, rühbanlara, papazlara, rahiplere bırakmıştı. Onlar da korumadılar. Ama son kitabı evet, alimlere bırakmadı. Onu biz indirdik, biz koruyacağız buyurdu. Allah'ın korumasındadır. Onun için hiç kimse bir harfini bile tahrif edemez. Dolayısıyla garanti vardır. Bir daha Allah Nebi göndermediği için evet, Kur'an'ı korumasını almış. Ama bununla beraber alimler onu takdim ederken, Allah'ın vahyini taşırken Manasını tahrif etmemelidir. Ama iblis yine o oyunu oynadı. Ayetleri tahrif edemeyince manasını tahrif etmeye çalışıyor, ettirmeye çalışıyor daha doğrusu. İnşallah bir gün bunu izah edersin. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Ali'ye sürer. Selamun aleyküm. aleyküm. Hocamı dinlerken huzur buluyorum. Allah razı olsun. Sorum şudur. Arkadaşım bana dedi ki sen gıybetimi etmişsin. Ben de dedim Allah'ın adıyla Allah'ın büyüklüğüne, Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ederim ki demedim ama inanmadı. Acaba yaptığı iftira mı? İftiraysa sakımı helal ediyorum. Ama mahşerde günahımı ona vereceğim. Evet. Yaptığı iftiradır. Herhangi bir şeyi gözümüzle görmedikçe eğer birileri böyle söyledi diye o sözü alıp doğruymuş, hakmış gibi söylersek bu durumda o da onu yapmamışsa bu iftira olur. Evet, iftiradır. Ama eğer hakkını helal ediyorsa bu durumda kıyamet yerinde bir daha hak talep edemez, etmemelidir. Daha doğrusu. Eğer kıyamet günü veya burada hakkını helal ederse bu durumda Allah ona on katını verir. Yani o hakkının on katını, hakkını helal ettiği için verir. Ama yok ben hakkımı alırım derse, bu durumda sadece hakkını ondan almış olur. Ama helal ederse, Allah on katını, evet, ne yapıyor? Kendinden veriyor onu Allah. Böyle bir durumda, aslında Rabbimiz bizden ne istiyor? Evet, birbirinize hakkınızı helal edin demiş oluyor. Helal edersen on katını ben sana veririm. Yok helal etmezsen ondan ancak hakkını alırsın. Elbette ki kıyamet günü herkesin sevaba da ihtiyacı vardır. Gülahının mağfiret edilmesine de ihtiyacı vardır. Onun için tercihi eğer çok böyle zorunlu, acıklı bir durum yoksa hakkını herkes helal eder birbirine. Evet bize düşen, yakışan daha doğrusu evet hakkımızı helal etmektir onu aynı zamanda gönlümüzden silmektir. Hatta mümkünse o bizim gıybetimizi yapan ya da iftirayı atmış olana bir de hediye vermek lazım. Gönlü, ona karşı olan o ağırlığı da gitmiş olur. Çift taraflı, iki taraflı. Evet. Efendim Zonguldak'tan Nilgün gemici başlıyor. Selamun aleyküm. Kısacık evet, bir sorum var. Hocamdan öğrenmek istediğim, lütfen sorabilir misiniz? Keşke ulaşma imkanımız olsaydı Esma-ül Hüsna hakkında sormak istiyorum. Herkeste Allah'ın esması var olduğunu biliyorum. Kişisel olarak kendimizdeki Esma'yı nasıl buluruz? Bir de El Esma-ül Hüsna'yı nasıl okumalıyız? Hocama saygılar. Allah razı olsun. Esma-ül Hüsna'yı nasıl okuruz? Ona önce onu söyleyeyim. Esma-i evet, okumaya, anlamaya çalışırken bir yandan Rabb'imizi anlamaya, tanımaya çalışıyoruz. Rabb'imiz kendini bize tanıtıyor esmasıyla. Bir yandan bizi bize tanıtıyor. Aynı zamanda Allah'ın o isminin üzerimizde nasıl tecelli ettiğini, etmesi gerektiğini anlatıyor, beyan ediyor. Bu Allah'a iman ile ilgilidir. Eğer iman noksansa, eksikse, tam değilse ameller boşa gider. Ameller kıymetini, değerini imanın kemalatına göre alır. Öğrenmeye, anlamaya çalışırken, evet Rabbimizden öğreniyoruz esmayı, isimleri. Allah nasıl tecelli ediyorsa, kuluna da Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak, ...böyle muamele etmesini, bu ismin onda böyle tecelli etmesini emretmiştir ve bunu istiyor. Kulluk bu zaten. Allah'a yeryüzünde halife olmak bu. Hazreti insan olmak budur zaten. Esma olmadan, isimler bir kulda tecelli etmeden o mümin olmaz. O dindar olmuş olmaz. Allah'ın dininde olmuş olmaz. Allah'a iman etmiş olmaz. Allah'ın güzelliği onun üzerinde tecelli etmediği için kul olmuş olmaz. Allah'a yakın olmuş olmaz. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Din güzel ahlaktır buyurdu. Kişi güzel ahlakıyla gece sabaha kadar ibadet, gündüz oruçlu sevabı alır. Sizin Allah'a en sevgili olanınız, ahlakça en güzel olanınızdır. Ahlak, güzel ahlak. Güzel ahlak, Allah'ın güzelliğinin kulun üzerinde tecelli etmesi demektir. Din de buymuş. Evet. Neden Allah güzel ahlaklı olanı seviyor? En sevgili olan, güzel ahlaklı olandır. Allah'a ayna olmuş da ondan. Evet. isimler böyle tecelli eder kulun üzerinde. Bir kul kendi üzerindeki Allah'ın isimlerini anlamaya çalışırken, evet bütün isimler tecelli edebilir. Ya da bir kısmı, bir kısmının önündedir. Tecelli eder, daha bir öndedir. En öndeki ismi isim hangisi tecelli etmişse, bu durumda, o onun vuslat kapısidir. Allah'a yakınlık kapısidir. O onun için cennet kapısıdır aynı zamanda. Mesela nasıl anlayabilir? Kendisinden ziyade dışarıdan bakan var. Ona hangi ismi veriyor? Yani, herhangi birinin ismi söylendiğinde onu tanıyanlar, onu bilenler deseler ki, o çok sabırlı bir kuldur veya deseler ki, o çok merhametli bir kuldur, Halim bir kuldur veya çok kerim bir kuldur, cömert bir kuldur. Böyle Allah'ın isimlerinden hangisini söylerse Genel olarak demek ki o isim üzerinde ne yapmıştır? Tecelli etmiştir. Dışarıya da aynı şekilde aksetmiştir. Görünüyor demektir. Kendi kendisi kendisini bir farklı görebilir. Ama önemli olan dışarıdaki tecellisidir. Görünen taraftır. Evet bunu da böyle anlayabilir. Bununla beraber Allah nasip ederse Esmaül Hüsna kitabı çıkıyor zaten. Kitabı birinci cilt çıkıyor. 7 cilttir. Kardeşlerimiz inşallah tekrar tekrar böyle okur. Bu Allah'a imandır. Allah'a iman etmek için Allah'ın isimlerini Allah'ın tanıttığı gibi tanımak gerekir ki imanımız olsun. Bununla beraber Allah'ı tanıdıkça evet, marifet oluyor. O marifetten iman zuhur ediyor. Efendim Azerbaycan'dan Muhammed Abbasov selam hocam. Aleykümselam. Namaz kılarken sureleri ardıcıl okumak lazım mıdır? Evet. Namaz kılarken sureleri ardıcıl okumak gerekir mi? Ardıcıl okumak gerekmiyor. Ardıcıl derken kardeşimiz e, kastettiği mana yani Kur'an'daki sıraya göre okumak gerekir mi? Bu sırayı takip etmek gerekmiyor. Hangi süreyi okursa okusun o fark etmiyor. Evet sırayı takip etmesi gerekmiyor. Çünkü elimizdeki Kur'an-ı Kerim, evet, e, resmi sıra dediğimiz Hazreti Osman'ın mushafidir. Bir de Hazreti Ali'nin mushafi vardır. O nüzul sırasına göredir. Eğer e, sırayı takip etmek gerekirse nüzul sırasına göre takip etmek gerekir. Ama ile de sırayı takip etmek gerekmiyor. Her bir sure aynı zamanda bağımsızdır. Bağımsız olduğu için o süreyi, o sırayı takip etmesi gerekmiyor. Ama nüzul sırasına göre takip ederse, güzel olan da odur. Evet. Efendim devamla demiş, selam hocam namaz kılarken ne sebepten gülersen namazdan beraber abdest de bozulur evet. demiş. Mesela genel olarak e, alimlerimiz öyle söylemişlerdir. Namazdayken eğer biri gülerse bu hükümde gözünden yaş akarsa abdesti bozulur demişlerdir. Gözden yaş akması herhangi bir şekilde abdesti bozmaz. İstersen gülerek yaş gelmiş olsun ister ağlayarak gelmiş olsun evet herhangi bir şekilde gözden akan yaş abdesti bozmaz diyoruz. Sen bir sorusu da var kardeşimizin. Evet. Biraz Azerice yazmış. Evet. Efendim babam rahmete gitmemişten bir saat önce bana dedi ki bezekli kuşlar gelir kovun onları dedi. Bilmek isterdim. Onun gözüne görsenenler neymiş? Evet. Kim vefat ederse etsin, mutlaka o arada şeytanlar da gelir, melekler de gelir. Vefat eden, eğer onları kovun dediyse, gördükleri, gördüğü gibi bu arada, evet, Rahmani de şeytaniymiş. Onun için onları kov demiş. Ama Allah eğer son nefeste birini böyle gösterip, o da etrafındakilerini bunu söylüyorsa etrafındakilerin alması gerektiği bir ders var demektir. Ne demektir? Şeytanları kovun. Herhangi bir şekilde şeytanın evet verdiği vesveseyi kovun demektir. Yoksa sonra son nefeste evet ne yapar? Onlar bir daha vesvese vermeye gelir. Zaten hayatı yaşarken kovarsak o zaman da rahatlıkla kovmuş oluruz. Onun üzerinden bir de etrafındakilere eğer kovun diyorsa evet. Onlara da aynı şekilde nasihat etmiş olur. Şeytanı kovun demektir. Şeytanları kovun demiş olur. Evet. Efendim Giresun'dan nuru muvahid. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Gezip dolaştım, oturdum, kalktım, cemaatlere, sohbetlere gittim. Canımda hep bir şeyler eksikti. Bir gün sizi TV'de gördüm. Sizin kelimeleriniz beni etkiledi. Kalbe anlayacak bir şeyler vardı sizde. İmanı sevmek olduğu, Hocam Allah'ın aşkını gönlümüzde hissetmemiz için yemek, içmek, uyumak bir engel mi? Ne buyurursunuz? Evet. Her konuda yemek olsun, içmek olsun, uyumak olsun. Mutlaka orta yolu tercih etmek gerekir. Buna itidal denir orta yolu tercih etmek gerekir. Vücudun yemeye de, içmeye de, uyumaya da ihtiyacı vardır. Bedenimizin de üzerimizde hakkı vardır. Onun hakkını vermek gerekir. Ama aşırı olunca sorun çıkıyor. Diyelim ki aşırı şekilde yesek ne olur? Hem mide fesada uğramış olur, hem de uyku yapar. Uyku da bu sefer fazla uyumuş oluruz. Ama eğer bu dengede olursa zahiri olarak güçlü olunca, manevi olarak da güçlü olmuş oluruz. Yani ibadeti yaparken de o gücü kendimizde buluruz. Onun mutlaka dengede olması gerekir. Ne eksik, ne fazla. Hakkını vermek gerekir. Bu imana herhangi bir şekilde bir eksiklik ya da zarar vermez. Tam tersine o gücü, kuvveti kendinde ibadet etme. Allah yolunda hizmet etme. Gücünü kendinde bulmuş olur. Buna beraber onlar şükür hali olmuş olur, ama dengede, aşırı gitmedi. Mesela Resulullah Efendimiz buyurdu Aleyhisselatü Vesselam yemek yerken yem, midenin üçte birini yemeğe, üçte birini suya, üçte birini de nefese havaya ayırın dedi. Dengede. Böyle tıka basa yemeden sofradan kalkın buyurdu. Denge o olsun. Eksik değil, dengede olsun fazla olursa ne olur? Dengesiz olursa ne olur? Dengesiz olursa evet. Ona onun üzerine ağırlık çöker. Ağırlaşır. Dolayısıyla e, yapmak istediği ibadetini yapamadığı gibi manevi olarak da perdeye sebep olur. Perdelenmeye sebep olur. Mesela aç bir insanın tefekkürü ile tok bir insanın tefekkürü arasında fark vardır. Eğer o açsa veya böyle dengede e, yemişse onun tefekkür etme hali hasası çok daha güçlüdür. Öteki ağırlaşmış. Manevi olarak da ağırlaşmış. Onun için Ramazan ayındaki oruçluyken yapılan tefekkür farklıdır. İftardan sonraki tefekkür daha farklıdır. Oruçluyken Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür ettiğinde evet bambaşka bir hal alır. O ayetler onun gönlüne iner. Çünkü ağırlık manevi tarafa verilmiştir. O zahiri taraf hafiflemiştir. Evet, dengede olması gerekir. E, dengeli olunca herhangi bir şekilde zarar vermez. Tam tersine ona güç, kuvvet olur. Evet. Efendim biraz önceki soruda Ankara'dan Ali Taş evet, ayetleri izah ederken bir kısım sorusu vardı efendim. Evet. Hocamız beni kabul eder mi acaba diye sormuştuk. Elbette ki kabul eder. Bizi kabul edenleri Evet, kabul ederiz. Bütün gönlümüzle kabul ediyoruz. Onlar bizi dinlerken bizimle beraber kazanmayı kabul ederken, yürümeyi kabul ederken, bizimle beraber Allah'ın huzurunda durup hesap vermeyi kabul ederken biz onları kabul etmez miyiz? Elbette ki bütün gönlümüzle kabul ediyoruz. Efendim Makedonya'dan İşref. Efendim, bizi artık bilirsiniz sanırım Makedonyalı İşref. Sizi yürekten, kalpten seven, size biat etmeye bir yol arayan, fakirliğiyle övünen bir insan. Efendim sorum, Rahman Suresi'ndedir. Rabbul Meşrikeyn ve Rabbul Magribeyn. İki doğunun Rabbi, iki batının Rabbi. Bize bunun hakikat manasını açıklar mısınız efendim? Ve sizi bana ilk tanıtan Oralı Diyarbakırlı Mehmet Zeki Kan kardeşimden Allah razı olsun. Sizi sevgiyle selamlıyorum. Allah'ın <gülüyor> iyilikleri yakanızı bırakmasın efendim. El, elinizden öperim. Tez zamanda seni görmek ister ve sana biat etmek istiyorum efendim, hu demiş. Allah razı olsun. Biat da iki türlü yapılır. Biri zahiri, biri manevi. Asıl olan, geçerli olan zahiri değil, manevi olandır. Bir önce kardeşimiz söyledi ya bizi kabul etmiş mi? Yani biatımızı kabul etmiş bir demektir bu. Evet, biri bizi kabul ettiğinde biz de onu kabul etmişiz. Biat etmişiz. Biatını kabul etmişiz. çünkü yolu beraber yürüyoruz. Rabbül Müşriken ve Rabbül Magribey. İki doğunun, iki batının Rabbi. Herkes için, her zaman için iki doğu, iki batı vardır. Biri zahiri, biri de manevidir. İnsanın bir Zahiri doğusu ve batını vardır. Anlamamız gereken bize lazım olan yani. Bir de manevi olarak doğusu ve batısı vardır. Zahiri olarak insan doğduğunda bu onun doğumuyla gerçekleşen doğusudur. Öldüğünde battı. Evet. Hayatı sona erdiğinde bu da onun batımıydı. Bir de manevi doğumu, manevi batışı vardır. Evet, manevi doğum kiminle doğarsa Evet, manevi olarak kiminle doğarsa, kiminle doğuyor, eğer peygamberler zamanında yaşıyorsa, peygamberle beraber yeniden doğuyor. Mesela sahabe daha önce müşrikken Resulullah Efendimiz'e iman edince, onunla beraber yeni bir doğuşta doğmuş oluyor. Doğum. Bu onun evet, meşrikaynidir. Meşriki'dir. Zahiri, müşrikaynidir. E ile beraber meşrikayn oldu. Bir de evet, onun batması vardır. Bu batma da iki türlüdür. Batarken yani ebediyete giderken kiminle doğmuşsa onunla beraber gider. Eğer doğduğu bir peygamber, bir peygamber varisiyse ise onunla beraber evet, meğribi olur. Dolayısıyla e, öbür tarafa geçip yeniden doğuyor orada. Yeni bir doğuşla doğmuş oluyor. Ama diyelim ki, müşriklerle beraber yaşadı veya kafirle beraber yaşadı veya münafıkla beraber yaşadı veya günahkarlarla beraber yaşadı. Bu durumda öbür tarafa giderken de onun meğribi de yine onlarla beraberdir. Gönlü kiminle beraberse onlarla beraber o tarafa geçmiştir. Dolayısıyla orada da yine onlarla beraberdir. Yeni doğumu da onlarla beraberdir. Evet, Rabbül Meğribeyn Dünya da öyledir. Güneş bir yerden doğarken bir yerden de batıyor. Evet, bu sürekli böyledir. Bir yerden doğuyor, bir yerden doğarken başka bir yerde batıyor bu sefer. Yani sürekli hem doğum hem de o batım halindedir. Bütün kainat böyledir. Onun için iki Doğunun Rabbi ve iki Batinin Rabbi. Bence bu kadar yeter olsun. Efendim Ramazan Demirci. <gülüyor> aleyküm Hocam bir aleyküm sorum olacaktı. Acaba Recep ayında bir gün oruç tutsam olur mu? Evet. Bir günde tutsak olur, iki günde tutsak olur, beş günde tutsak olur fark etmez. İster ister Recep'te olsun, ister Şaban'da, ister diğer aylarda olsun. Kaç gün isterse o kadar tutabilir. Buna beraber oruç tutarken mutlaka her halükarda acaba Resulullah Efendimiz nasıl yapmıştır diye bakmak gerekiyor. Mesela Resulullah Efendimiz perşembe ve pazartesi günleri oruç tutmuştur. <gülüyor> Bu durumda bizim de yapmamız gereken Resulullah Efendimiz'e uymak için <gülüyor> ya perşembeyi ya da pazartesini tercih etmemiz gerekir. Böyle yaptığımızda Evet, ne yapmış oluruz? Resulullah Efendimiz'e tabi olmuş oluruz. Peygamberime uyuyorum. O böyle yapmışti ben de onun gibi yapıyorum. Onun yolundayım. Onun izindeyim demektir bu. Evet. <gülüyor> Efendim, İstanbul'dan Deniz isimli bir izleyicimiz. Aleyküm hocam. Aleykümselam. Ben İstanbul'dan Deniz, 22 yaşındayım. 5 yıllık evliydim. 2 kızım var, eşim tarafından şiddet gördüm. Hep beni hizmetçi olarak görüyordu. Ailesi tarafından da gelin gözü ile görünmüyordum. Bu sebeplerden dolayı 3 yıl önce küs geldim aileme. Kızımı düşünerek geri gittim. Ve o aylarda dünya malı için beni boşadı. Evlatlarım için 2 yıl nikahsız kaldım. Ailem ile bağımı kopardı. Anneme ve aileme çok ağır kelimeler kullanıyordu. Beni hep evden kovuyordu. En çok da iftira atıldı. Bana... Sonradan ailemin evine tamamen gönderildim. İki kızımı bana vermediler. İçim yanıyor, ciğerim yanıyor. Ne olur bana dua edin ve bir yol gösterin. Allah razı olsun. Allah kardeşimizin yardımcısı olsun inşallah. Hayat bir imtihan. Allah burada bu hayatta bizi imtihana tabi tutuyor. Bazen en yakınlarımızla, anamızla, babamızla, çocuklarımızla, eşimizle imtihanat kabul tutuyor. Her ne olursa olsun, hayatı bir imtihan olarak görüp, kabul edip iman etmemiz gerekir. Herkesin imtihanı farklıdır. Herkes Allah katında özel bir konuma sahiptir. Dolayısıyla onun imtihanı da farklıdır. Kardeşimizin imtihanı da böyle olmuş. Bu durumda ne yapması gerekir? İlle de hayatını, Birileriyle yaşaması gerekmiyor. Kendini mecbur hissetmemesi gerekir. Yani karşı taraftan sürekli durum görelim, yok ben buna mecburum demeyelim. Biz bir tek Allah'a mecburuz. Nerede kulluğumuzu yapabiliyorsak orada olalım, kulluğumuzu orada yapalım. Bununla beraber kendi evlatlarımızı seviyor ve üzülüyor olabiliriz. Ne dememiz gerekir? Sana emanet ya Rabbi, Sahibiz sensin, sana emanet ediyorum. Buna beraber ben evlatlarımla beraber olmak istiyorum. Bunun için de bana yardım et ya Rabbi. Rabbimize güvenelim. İşi ona bırakalım. Buna beraber ne diyelim? Ya Rabbi sen benim için neyi takdir etmişsen biliyorum ki, iman ediyorum ki benim için hayır olan O'dur. Senin bana yaptığın her muamele mutlaka rahmetinden olduğuna iman etmişim. Onun için. Sen bana nasıl muamele edersen et. Sen benim Rahman ve Rahim olan Rabbimsin. Ona itiraz etmiyorum. Evet ama bir kul olarak, zayıf bir kul olarak. Evet, duam budur, bunu istiyorum. Dünyada çektiğimiz her türlü sıkıntı, ister hastalıktan dolayı sıkıntı yaşayalım, ister yokluktan dolayı sıkıntı yaşayalım, ister Böyle evradımızdan ayrı kalmaktan dolayı sıkıntı yaşayalım veya insanlardan gelen dedikodulardan, iftiralardan dolayı sıkıntı yaşayalım. Mutlaka günahlarımıza kefaret oluyor bir yandan, bir yandan da Allah derecemizi yükseltiyor. Eğer ahirete iman etmişsek, Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede, asıl hayat Allah katındaki hayattır. Asıl hayat ahiret hayatıdır dedi. Ebedi bir hayat bizi de bizi bekliyor. Orada sevdiklerimizle beraber olacağız. Mesela Allah'ın rızasını kazanmış olarak ebedi hayatı, evet, cenneti, Allah'ın bizim için takdir ettiği sevdiği hayatı kazanmış olarak gitmektir. Evet, dünya hayatı bir günlük hayattır. Böyle ona e, ebediymiş muamelesi yapmayalım. Onu o kadar dünya hayatını o kadar ciddiye almayalım. Dünyadaki sıkıntıları da, musibetleri, belaları da o kadar ciddiye almayalım. Ahiretin yanında bir günlük hayattır. Biraz sabredelim. Evet. Rabbimizin bize rahmetiyle nasıl muamele ettiğine şahit olacağız çünkü orada. Onun için üzülmeyelim, sıkılmayalım, bunalmayalım. Rabbimizden yüz çevirmeyelim, başka tarafa dönmeyelim. Sen benim Rabbimsin, ben de senin kulun diyelim. Ben biliyorum ki beni benden daha iyi bilensin. Bununla beraber benim kendime rahmet edemeyeceğim şekilde bana rahmet edensin. Rahmetinle muamele edensin. Senin bana olan muameleni kabul ediyorum ya Rabbi. Bana benim istediğim gibi değil. Senin sevdiğin ve razı olduğun gibi muamele et ya Rabbi. Evet, musibet gelir, bela gelir, hastalık gelir. Kimse ver musibeti, belayı, hastalığı? Hiç kimse. Ama Allah verdiğinde mutlaka arkasında hayır vardır. Arkasında Allah'ın sevgisi vardır, rızası vardır. Bütün mesele onu Rabbimizden kabul edip, Allah'tan başka tarafa dönmeyip sen bilirsin ya Rabbi demektir diyebilmektir. Allah kardeşimize yardım eder inşallah. sorun sıkıntısı, hastalığı, derdi olan bütün kardeşlerimize, bütün müminlere Allah inşallah rahmetiyle muamele eder. Amin. Aynı zamanda çektikleri o sıkıntılarda, yaşadıkları hastalıklarda günahlarına kefaret olur, derecelerinin yükselmesine vesile olur inşallah. dedim bizdecimiz selamun aleyküm. aleyküm Hazreti Yahya ya verilen Hanan hangi esmanın özelliğindendir ve bir guslat yolcusu bu özelliğe nasıl erişebilir? Evet. Önce Allah'ın Hanan ismi eee Zekeriya Aleyhisselam'a verilmemiştir. E, Yahya Aleyhisselam'a evet. verilmemiştir. Bir ismi verince Allah'ın vermesi gerekir. Allah ona böyle bir isim vermemiştir. Kardeşimiz bunu nereden okumuşsa bilmiyoruz. Bir şey söylerken Allah'ın onu söylemiş olması gerekir. Hanan Allah'ın Halim isminin tecellisinden tecelli eden bir fiildir. Yumuşak davranma hali. Bununla beraber bir Kul için kullanıldığında ne demektir aslında? Efendi, e, nazik, kibar manasındadır. Bu Esma Rüşşan için de yoktur. Fiil olarak evet Allah'ın kullarına muamelesini beyan eder, kulun bu hali almasını beyan eder. Bu ismi almak için e, diye soruyor kardeşimiz. Bu ismi değil, Allah'ın Halim ismini almak için. Evet, bu isim Halim isminden tecelli ediyor. Sebur ismi aynı şekilde Halim isminden tecelli ediyor çünkü. O kura ait sıfattır, Allah'a ait değil. Allah'a ait olan Halim ismidir. Evet, ne demektir? Kullara cezayı hak ettiği şekilde Halim olarak, yumuşak olarak onlara muamele edip cezayı vermeyen, cezayı geciktiren veya Halim isminden Gafur ismi tecelli eder, mağfiret eden, gülü tövbe etsin diye ona imkan tanıyan, ona halim olarak muamele eder, o kazansın diye, herhangi bir sorumluluk ona ağır geldiğinde, aynı şekilde halim olarak muamele eder ki, o ona ağır gelmesin, gücü ona yetsin, gerekeni yapabilsin diye muamele eder. Allah onun için halimdir. Bu ismi aynı zamanda İbrahim Aleyhisselam için Allah buyurur o halim biriydi. Halim olmak için evet ne gerekiyor? Hangi tarafa dönersek dönelim önümüze iman gelir. Allah'a iman. Allah'a aşık olmak gerekir. Çünkü sürekli önümüze gelen imandır. Rab'bimizi sevdiğimizde onun isimleri üzerimizde tecelli eder. O tecelli ediyor. Evet biz sadece gönlümüzü ona açmış ve onu sevmişiz. Biz onu sevince evet onun sevgisi o ismiyle bize tecellisine vesile olmuş olur. Yapmamız gereken şey evet marifetimizi artırıp imanımızı artırmaktır. Efendim, İstanbul'dan Hüseyin isimli bir izleyicimiz. Evet. Hz. Allah, Adem aleyhisselamı yarattığında melekler Adem'in neresini önünü alıp secde ettiler? Allah Hz. Adem'i yaratınca secde etmeyi emrederken buyurdu ki ayet-i kerimede, onu e, çamurdan, kuru balçıktan evet, bir beşer yaratacağım dedi, beşer. İnsan demedi, bir beşer yaratacağım. Yani onun çamur tarafı, beşeri tarafıdır. Sonra, onu hazır hale getirdiğimde, onu tesviye ettiğimde, hazır hale getirdiğimde, sonra ona ruhumdan nefettiğimde, ettiğimde, hepiniz ona secde edin dedi. Secde bu durumda bedene değil. O çamur tarafına değil. Çamur tarafına değil ki, melekler herhangi bir tarafta durup secde etsin. Nereyeydi? Neyeydi? Allah'ın nefettiği ruha. Ona ruhumdan nefettiğimde de hepiniz ona secde edin dedi. Bu durumda secde ettikleri Allah'ın kendisinden nefettiği ruhadır. Bedenin, Hazreti Adem'in bedeninin herhangi bir tarafında durup secde etmediler. Nefettiği ruha secde ettiler. Ama iblis nefedilen ruhu yoksaydı onu çamurdan, beni ateşten yarattın dedi, çamuru gördü. Onun için secdeye itiraz etti ya da bunu mazeret yaptı. Oysa ki Allah ona ruhumdan nefettiğimde secde edin demişti. Buradan anlamamız gereken şey nedir? Evet, melekler insana secde ederken Allah'ın ona nefrettiği ruha secde etmiştir. İnsan da insana bakarken o ruhu iblis gibi yok saymaması gerekir. İnsana bakarken bu Allah'ın kendisinin nefrettiği ruhu taşıyor. Allah'ın güzelliğini taşıyor. Hakikatte bu O'dur. Beden ise O'na bir elbisedir. Dünya hayatıyla irtibati olsun. Bununla beraber Allah'ın kendisine emaneten verdiği O ruhu alsın, hak etsin, O olsun. Evet, Allah O'na imkan tanımıştır. Bunun için birbirimize yardım etmemiz gerekir. Hazreti insan olmak için. Yok birisi insana bakarken sadece onun çamurdan olan tarafını görürse iblis gibi bakmış demektir. İblisin gördüğünü görmüş demektir. Meleklerin gördüğünü değil. Meleklerin gördüğünü görmüş olsaydı onun secdeye layık olduğunu anlardı. Dolayısıyla zahiri dünya evet her ne varsa her şey onun hizmetine verilmiş. O onu ona kurban edebilecek durumda olurdu. Ama bakıyoruz İnsanı üç kuruşa kurban ediyor. Üç kuruşa feda ediyor. Üç kuruş için onu yerin dibine batırıyor. Bu iblisi bakıştır. İnsanı görmüyor. Tıpkı iblis gibi bakıyor. O çamurdan diyor zaten. Dünyavi bir şeyle de mevküyle, makamla, malla, mülküyle e, büyüklük taslıyor. Şeref arıyor onda. Evet, bu iblisi bakıştır. İnsan şerefini Allah'tan alır. Üstünlük takva iledir. Üstünlük Allah'ın mükerrem kıldığı, ikramda bulunduğu. Evet, kimse en takvali olandır. Allah'a karşı en ciddi olandır. Samimi olandır. Rabbini ciddiye alandır. Sorumluluğunu kabul edendir. Edebilendir. Üstün bu. Mükerrem bu. ikrama nail olmuş olan bu. Kimden ikrama nail oluyor? Allah'tan. Bu ikram nedir? Allah kendinden ikram etmiş. Güzelliğini ikram etmiş. Evet. Efendim izninizle bir ara verebilir miyiz? Buyurun. Teşekkürler efendim. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.